Ey habibi Muhammed, Resulüm Muhammed. Senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Çünkü dünya bir hayaldir. Ahiret ise bir hakikattir. Yakında razı olduklarını Allah sana verecektir. İstediklerini Rabbin yerine getirecektir. Bu ilahi sözler duygulandırmıştı Yüce Nebi'yi çünkü çok sevdiği ümmetinden ayrılık vakti gelip çatmıştı. Onlarla helalleşmeli, rızalarını almalı ve şahid ol Yarab demeliydi. Bilal-i Habeşi vasıtasıyla mescide toplamıştı bütün ashabını. Mübarek dilinden güçlükle dökülüyordu sözcükler. Sesi titriyordu konuşurken. Ey ashabım! Allah'ın emirlerini sizlere hakkıyla anlattım mı? Size ömrüm boyunca tebligat ilahi ilahide bulundum mu? Nebinin bu içler yakan suali karşısında ashab gözyaşlarına boğulmuştu. ''Elbette ey Allah'ın Resulü! Bütün hakikatleri bize anlattın sen. Ta Mekke'yi mükerremeden, Medine'yi münevvereye kadar bize her türlü ifade bulundun.'' diye cevap veriyorlardı Yüce Nebi'ye. ''Bize hakkı anlattın, insanlığı öğrettin. Bizleri puta, ateşe, taşa tapınmaktan halas buyurdun.'' ''Bir ve alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadete öğrettin.'' diyerek şükranlarını ve sadakatlerini ifade ediyorlardı ona. İçine bir an olsun su serpilmişti Peygamberi zişana. Ancak tedbiri elinden bırakmamalıydı. Müminlere ''Kimin bende hakkı varsa gelsin alsın.'' diye seslendi. Fakat çıt çıkmamıştı kalabalığın içinde kimin sesi çıkabilirdi ki böyle bir sual karşısında? Onun ümmetinin üzerine hakkı olduğu halde, o böyle sesleniyordu ashabına. Efendimiz kararlıydı. Aynı suali üç kere ard arda tekrarladı. Ancak son defasında, Allah aşkı için kimin hakkı varsa gelsin alsın, Fakat topluluğun içinde doğrulmaya çalışan bu zaattak kim? Bu ihtiyar ne isteyebilirdi Rasulül Ekrem'den? Bu ne cüret dercesine bakıyordu herkes birbirinin yüzüne. Heyecan ve şaşkınlıktan donup kalmıştı müminler. Bu kaşe idi bu ihtiyar zat. Bu kaşe söze başladı. Herkesin hayrete kapılmış gözlerinin gölgesinde. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sualinizi birkaç kez tekrar ettiğiniz halde ben kalkmadım. Ancak sonuncu ısrarınız ve büyük andınız karşısında dayanamadım. Ya Resulallah sizinle beraber bir harbe iştirak etmiştik. ''Bir nedenle açık olan sırtıma kırbacınızla vurdunuz.'' ''Aynı kırbaçla size kısas yapılmasını talep ediyorum.'' dedi ve ortalık bir anda karışıverdi. Feryatlar figanlara karıştı. ''Olamaz.'' diyordu herkes. ''Bu ne cüret?'' ''Bu nasıl bir talepti?'' ''Nasıl kıyabilirdi o Ukkaş'e?'' alemlerin Efendisi'ne vurmaya, o şefkat timsali insana bunu nasıl yapabilirdi? Oysa o, müminler için, ümmeti için ne kadar çok sıkıntıyı göğüslemişti. Sıddık-ı Azam, Hazreti Ebubekir doğruluyordu kalabalığın içinden. Sizin yerinize ben kısa solunayım ya Resulallah, ya ukaşe bana vur iki cihan serveri otur İha Ebu Bekir senin niyetini biliyorum cevabını verdi biricik yarenine Hazreti Ebu Bekir'in ardından Hazreti Ömer Hazreti Osman ve Hazreti Ali de aynı niyeti beyan ettiler Efendimiz'e ancak o yüce nebi onları da yerlerine oturtuyordu birer birer Bilal-i Habeşi'ye Ya Bilal Hemen git, hane-i saadetimde bulunan kızım Fatıma'ya selam söyle. Benim harpteki kırbacım kendilerindedir, o emaneti al getir, buyurdular. Bilal, bu emiri karşısında hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Allah'ın Resulü kendisine kısas yaptıracaktı. Nasıl dayanırdı yürekler, nasıl dayanırdı? Nasıl getirecekti o kırbacayı? Onun mübarek sırtına vurulması için nasıl getirecekti? Bu kaşenin kısası için. Bilal'in takati yoktu ama koşuyordu. Efendimiz emretmişti. Ne olursa olsun hemen yerine getirmeliydi bu yüce emri. Fatıma validemizin evine ulaşmıştı ağlayarak. ...heyecanlı dokunuşlarla çalıyordu kapıyı. Fatıma validemiz... ...kapıyı açtı. Buyur ya Bilal... ...bu ne telaş? Hazreti Bilal soluğu kesilerek... ...babanız ya Fatıma... ...efendimiz kırbacını istiyor. Şaşkınlık içinde kaldı o betül kadın. Allah Allah... Daha önce hiç böyle istememişti kırbacını. Yoksa bir sefer ya da harp mi var? Ne var ya Bilal? Bilal-i söylemek zorundaydı. Ne diyebilirdi doğruyu anlatmaktan gayrı? Hayır ya Fatıma, hayır harp de yok, sefer de. Babanız, Ukaşe tarafından kısa solunacak ya Fatıma, kısas. Fatıma'nın da dermanı kesilmiş. Dudakları titremeye başlamıştı. Ne diyorsun ya Bilal? Sualiyle gözyaşları boşalmaya başladı oluk oluk. Koşuyordu Fatıma. Hasan bir yanında, Hüseyin öbür yanında, mescide gidiyordu. Engel olmalıydı. O büyük insana kıyılır mıydı? Nasıl bir mümin peygamberi karşısına böyle bir taleple çıkabilirdi? Bilal varmıştı mescide, kırbaçı uzattı elleri titreyerek Allah'ın Rasûlü'nü. Fakat Hz. Hasan ve Hüseyin ortalığı birbirine katıp feryat ediyorlardı. ''Dedeciğim, dedeciğim, sizin yerinize biz kısa olunalım biz'' diye yalvarıyorlardı ağlayarak. Ama tüm bu olan bitene rağmen bu karşıya diretiyordu, dönmüyordu sözünden. Allah'ın Resulü bu işin hemen son bulmasını istiyordu. Ukhaşe'ye uzattı kırbacını. Ancak Ukhaşe'nin istekleri henüz bitmemişti. Ya Resulallah, bana vurduğunuz zaman vücudum çıplaktı. Aynı şekilde olmasını istiyorum. Allah'ın Resulü mübarek sırtlarını açar açmaz öyle bir parlaklık ve nur zuhur etmişti ki. ...adeta gözler kamaşıyordu bu nurun güzelliğinden. Bu ışık iki omuzu arasındaki nübüvvet mührünün aydınlığıydı. Asab heyecanlıydı. Hayır yapma ukaşe, kıyma Resulullah'a! Sesleriyle hüngür hüngür ağlamaktaydı. Fakat beklenmedik bir olay oldu o anda. O pirifani bir ok gibi elindeki kırbacı fırlatıp... Nübüvvet mührünü öpmeye başlamıştı doya doya. Ağlıyordu hıçkıra hıçkıra. Sana nasıl vurabilirim ya Resulallah? Bizim varlığımızın sebebi sensin. Ben bu vesileyle onurlu mührünü öpmeye nail oldum. Benim sende ne hakkım olabilir? Ashab-ı kiramın hüzün gözyaşları, sevinç gözyaşlarına dönüşmüştü. Resul-i selatı ve selamda bu duyguz seline kapılmışlardı. Kim ki cennette benim arkadaşımı görmek istiyorsa, bu kaşaya baksın buyurdular. Kızgınlık ve hayretle bakan gözler artık gıptayla bakıyordu ona. Nübüvvet mührünü öperek, yüksek derecelere erişmişti o. Cennetle müjdelenmiş, Allah'ın Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuştu o kaşe. Ne mutlu sana ey ukaşe. Ne mutlu sana.